Evvelden kendisi Gavsi Hizani'nin meşhur mülkirlerinden idi. O sıralarda zamanın meşhur meşayihinden Şeyh Abdulbari hazretlerine intisablı olarak Kadiri tarikatı üzerine çalışıyordu. Bu esnada Gavsi Hizani'nin öldürülmesine dahi teşebbüs etmişti. Teslim oluşunu şöyle anlatmıştır. Bini Beyaz atlı havuzun kenarında Namazgaha hazırlanmış taşlar üzerinde oturmuştum. Maksadım orada abdest alıp namaz kılmaktı. Gavs-ı Azam'ın yanından bir adam geldi. Bana selam verdi. Ona, benimle Gavs'ın yanına gitmek ister misin dedim. Gözbaş üstüne, evet dedi. Ben dedim, ne zaman? O gülümseyerek, şimdi dedi. Ben de hemen oradan Gavs'ın yanına gittim. Çemihani adlı köye, Gavs-ı Azam irşada çıkmıştı. Onun yanına gidince derhal teslim oldum. İki veya üç gece yanında kaldım. Oradan döndükten sonra Şiriz adlı köye uğradım. Bir takım kadınları gördüm. Vallahi onlarla merkep arasında hiç fark etmedim. Halifesi Şeyh Fetullah Hazretleri diyor ki, onun bu sözü tevazudur. Aksi takdirde Gavs'ın yanından dönünce Fenafillah makamında olup, asileri manevi suretinde gördüğünü söyleyecekti. Bundan sonra birkaç sene Gavs'ın yanına gidip gelmiş hizmette asla kusur etmeden tasavvufun zirvesini ve kemalatı elde etmeye çalışmıştır. Aşk ve mahabbetten dolayı ehlini iyalini terk ederek Gavs'ın hizmetini her şeyden üstün görmüştür. Oğlu Hazreti Diyâeddin ondan şöyle bahsetmiştir. Aşk ve mahabbet Seyda'ya galebe çaldı. Gavs'ın yanına gidip gelmekle tamamen ehlinden ayrıldı. Hizmet kemerini beline kuşandı. Onu tenkit eden sefihlerin sözlerini sarfı nazar ederek, şiddet bir mahabetle tek yenin hizmetini tercih etti. O sırada çocukları ufaktı. Onları koruyacak yakın akrabaları yoktu. Yetim gibi babasız kalan çocuklar, köylerindeki çocukların, ve halkın sövgü ve zulmüne maruz kalmışlardı. Onun saliha iki tane hanımı var idi. Çok temiz ve soylu sülaleden oldukları halde çocuklarının külfetini yüklenmişlerdi. Hasılı Allah için seyda tahi her şeyi terk etti. Çocuklarının ve hanımlarının Allah'tan başka ümitleri yoktu. Elbette Allah Ta'ala hamdolsun onları korudu. Köyünden Gavs'ın yanında onu görenler, Çocuklarının ve ehli beytinin fakirliğinden ve durumlarından bir şey söylemek istedikleri zaman onlardan yüz çevirirdi. El-Molla Hüseyin el-Ubsi diyor ki, Bir seferde ben Gayda'ya gittim, onu gördüm ve ehlinden haber vermek istedim. Bunu hissedince şöyle dedi, Bırak onlardan bahsetme, şimdi teveccüh zamanı. Kalbimin içerisinde şeyhimden başkasını görmeye asla rızam yoktur. Teveccüh bittikten sonra yine ona yanaştığımda şöyle dedi. Molla Hüseyin, Allah'a andolsun, olsun. Diyahettin de dahil olmak üzere. Ehli beytimin hepsi başlarına yıkılacak evin altında kalsalar dahi bende tesir etmez. Ben dedim ki hamdolsun onlar hepsi selamette ve afiyettedirler. Bundan sonra öyleyse bana söyle deyince ehli beytinden bazı haberleri ona ulaştırdım. Tekyenin hizmetindeyken bir sefer iki kova su doldurup dış kapıda suya ihtiyaç olup olmadığı haberini beklerken haber almayınca kapı önünde oturuyor. Bu oturma esnasında yağan kar üstünü kapatıyor. Sabah namazında Gavs'ın hizmetçileri Gavs'ın namaza gitmesi için ellerindeki küreklerle yol açıyorlar. gavs Hizani yol açanlara sesleniyor. Sakın önündeki tümse küreği şiddetle kullanma. O tümseyin altında bizim Abdurrahman oturmuş. Dikkatli ol. Sonra Abdurrahman, Abdurrahman diye çağırıyor. Seyda Tahi hemen kalkıyor. Buyurun kurban, emrinize hazırım buyuruyor.